Peygamberimizin vasfına başlıyorum. Açılın bil aşkıla. Kedimesiyle evet, evet, cümlemize Kusma hakimeler Tevfik et ya Rabbi. <Gülüyor> Tevfikine refik et ya Rabbi. <Gülüyor> Bugün bizi buradan affolunmadan çıkarma ya Rabbi. Hazreti Muhammed Peygamberimiz varlığın sebebi kılgatı şu varlığımızın sebebi kılgatı ve mâ illa illâ rahmetellil âlemîn rahmet için geldiğinden yediğimiz, içtiğimiz içtiğimiz rahatımız her şeyimiz onun hırbetine oldu. Aleyhine de rahmet oldu. Geçenki konuştuklarımı tekrar ödemeyeceğim, üzülüyorum. Yeryüzünün en büyük insanı Hazreti Muhammed. Yani seyirciler var, bütün insanın, Veli Adem'in,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 Yine gitmek masibet ya Rabbi. Ve niye koymuyor Sen de bu sabretmek diyorsun. Devri olmaz mı? Hocam acıkırım. Biz yok getirene kadar. Ne çekiyor biliyor mu? Allah oraya o fazileti vermiş. Günaların sevdiği belirtiyor var. sevdiği Hacerün ül Taşı kim diyor, Hacerün ül Taşı'ndan bir tez öpmek nasip olursa e, e, öpmek nasip olur da yüzlerini gözlerine bir süresen Ke'en diyor Allah benim yeni kudretimi, benim elimi öpüş gibi olursunuz diyor ben elden münezzehim ya yedenlere baldır cimra parayı götürüyor ne ooo ooo ne bilsin dağdını an asel göster ve göster soğan göster bal göster hayatta hiç cimediysen ne bilsin adam mellemler bu beni bakmayan gülmez balı görür baksa ki bal kapsakızı gibi karışık, soğanı görür, o tarafı bir yer bir bir yeşil. Barnağını zorla bala soğan da, sallan da bir soktun mu? Bir daha hiç bu barnağın ayrılamaz da bu olduğunu bir gelsin de öne görsün dağı nasıl, Hacerül Esmer'i görsün de, yüzünü sürsün de, bir öpüşün de ondan sonra bana söylesin. Sabaha da uyumuz gelmedi, köpürmüş dur. İçerimize gelen ne eder? Ne yalan söyleyeceğim burada size karşı? Ne bilsin görmeyen adam? Adam, asen göster, besan göster. Soğanı ısırdı acı. Ne bilsin tarikata girmeyen adam talikatın lezzetini. Geriden bunlar diyaç direkt bir de bu çıktı. Lizimsiz, busuz insan görü. Ne bilsin içindeki tat? Haber yok ki evcaz. Vazırdı. Onun için biz onlara bana dur bakayım. Bana dur bak. Allah bahs vermemiş oradan. De. Ne yapayım? Onun için peygamberimiz en büyük insan pimkadan delerin seygidi beşeriyetin tek haleskarı bu beşeriyeti tek haleskarı yani yevmi kıyamette cehennem apaşından kala asacak şefaat edecek kurtaracak inşallah ya hocam bu neymiş osa Elimizde bir tutacağımız Muhammed, Mustafa, Mustafa'nın coştu. Peygamberler'in peygamberi o. Yalnız bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberlerin de peygamberi. İnan böyle vasıf ben duymadım önce. Böyle inşallah. Ben senin için ne kitaplar açtım, kapadım, biliyor musun? Daha bir şey yazdıydı, kayıp oldu. Hayran olur, bayılırdınız. Bayılırdınız ve vahim ile dünge kitabından yaktımını. Musa aleyhissalatu vesselam, Ya Rabbi hepimizin duasını Muhammed'in hürmetine affediyor. Onlar oldu? Ben Peygamberi vasf edemem dedi Allah. Kur'an'da vasf ettim geçtim dedi. Kur'an'a bakın Peygamber'e, bütün şerayetiyle Kur'anı Peygamber, e. Kur Peygamber tatlıyetti. Onu immetini vasf edeyim size dedi. Ey onun immetini belirsiz bir arapçı habir var göremezsin dedi. Ha sesini duyuyor, sesini duyurayım, dedi, çığır dedi, Ey Muhammed ümmeti, çığır dedi, Ey Muhammed ümmeti, Lebbek, ya Musa, Değil, sesini duyunca musalesiyle yıkıldı. Dedi, Bu ne kadar bir güzel ses geldi bana, o işte Muhammed'in ümmetinin dedi. Allah bize o da nasıl bir kişi Rabbi Sesimize peygamberler yıkılıyordu. Hayyarabbi, hayyarabbi, beni onun ümmetinden e, ben peygamberlikten çıkayım da Muhammed'in ümmeti olayım, ne olur dedi. Hadi, sendin, sendin, Hayır ya Musa, böyle halk etmedim. Sen de beni İsrail'in ünün azın bir peygamberisin. Ben Kevrat'ta bir ümmet görüyorum. Ümmet görüyorum. Ha o ümmet nedir? O kim? Onlar. Onlar. Beş vakit namaz kılacaklar. Elli vakit kılmış gibi sevap verecek Allah. O ümmet. O ümmeti Ahmet'tir. Muhammed'in ümmetidir. Başka ümmetlere 50 vakit parz oldu ama onlara beş vakit Ya Rabbi daha iyi daha azar, daha kolaylaştır derkene derkene beş bakta indirdim. Kabul mu Ya Muhammed dedi. Peki Ya Rabbi dedi. Musa'lı selam geridir Ya Muhammed 20'cik daha azatsın, kılamazlar, 5 vaktı da bizim ümmetlerimiz 50 vaktı kıldı senin ümmetlerin zayıf olacak, belki kılmaz da belki kılmaz da, ası olur Allah'a imza verdim, kabul ettim ki imzamı yalayamak ki dedi demek 50 vakit namaz yerine 5 vakit aldım Beş vaktin yerine de, 1'e asf-ı emtaliha, 1'e on vermekle 50 vakit yerine kabul etti de yine kılmazlarsa onlar da benim ümmetim olmasınlar. İyice düşünün, iyice başım namaz hakkında çok şey var elimde, hiçbirini söyletmem bana, bunu sığdırayım gönüm veliler rehberi bütün velilerin rehberi Hazreti Muhammed, Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem'den söz açmak isteyen Daha bunlar vasfı değil. Daha söz açmak istiyor. Allah Allah. Daha ne söz hocam. Başlıyorum şimdi. O. O Muhammed, o Muhammed Mustafa neydi de Rabbul Aleminin tek sevgilisidir. Rabbul Aleminin, Rabbısı Allah'ın tek sevgilisidir. Hep sevdiklerini onun için seviyor Allah, onun için affediyor. Hep onun şefatiyle cennete giriyor elhamdülillah. Allah ayırma teygamberimize yarar. <Gülüyor> Şimdi sakalı şerifine hürmetle. Allahümme salli ala seyyidina <Sessizlik> muhammedin mehidini yüzzin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 onları görelekten böyle ziyaret edeceğiz inşallah. Bütün vasıflarında tek ve sizdir. Peygamberimiz bütün vasıflarında tek ve sizdir. Başka peygamberlerde o vasıf yok. Ancak peygamberimizde var. Hangi teçhhip yeri var? çıkamam diyorum. Gerçek değil. Sen kimsin ya Adem? Adet sattin sen kimsin ya, ya? Nehdin Yüma? Sen kimsin ya İbrahim? İbrahim, İbrahim Halil Rahman. Sen kimsin ya İsmail? İsmail Zebiyullah. Sen kimsin ya Musa, Musa Kelimullah'ım? Sen kimsin ya İsa, İsa Ruhullah'ım? Sen kimsin ya Muhammed? Emel, emel hafif, hafif, yedin mi? İşte kazandım bütün peygamberlerim serdar sen oldun ya Muhammed'in! Millet, millet mahşarda 50 bin sene güneş bir mızrak boyu gelipte de açtığı zaman ''Ya Rabbi haşı mahşar yerinden bizi kurtar el aman ya Rabbi'' deyince e, peygamberlere rica eden de bir peygamberin duası kabul olur, orada kurtulursunuz. Ya Adem kovamız olur, el ama şefaat et, hangi pencere atıysa şefaat etmesin. Geri Adem aleyhissalatü vesselam, yedim yok, cennetten burada yedim de beni çıkardı, Allah dışarıya attı, havyayı da attı. O ile İncil yaprağıyla neyler üstümüzü döktük. İki yüz sene bakmadan Allah bir gün Muhammed Mustafa hatırımıza geldi. Ya Rabbi ismi ismimle yazılan Muhammed öğretine bizi affettin dedi. Allah onun yüzü bizi affettin. Yeni buldu kulağını ya Adem dedi. Ben burada yediğim için Allah'a yüzüm yok derim, ben de vazgeçim, başka feyramaya geldim. Yah! Nuh Neciyullah! Ya Nuh! Hani o Türayık'ta şu mahşer yerinde 50 bin sene güneş bir mızra koyu yemiş, vücudlar kaynağı yok, yalnız yedi sınıf Ahş-ı Azam'ın gölgesinde onlar. Adaletle okumda, gencikene ibadette neşe alanlar, camiye devam edenler, gizli yerde anlayanlar, cebinden çekip verdiği sadakadan sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyenler kendi namusuna bir kadın davet eder de ''Yet ol, ben Allah'tan korkuyorum'' diyen Allah'tan korkanlar, onlar arşi azamın gölgesinde. Veride ümmetleri de kaynıyor, yok, ha ne olur duayı, ben ümmetimin helatine dua ettim, bütün suya oldular Allah'a yüzüm yok varmaya başka peygambere gelin, İbrahim Aleyhisselam'a varıyorlar. yollar, benim Allah'a yüzüm yok diyor. İsmail Aleyhisselam, Allah'a yüzüm yok şimdiniz için var diyor. E, Musa Aleyhisselam'a var yollar, vurunca bir kıtkıyı öldürdüm, Allah'a yüzüm yok. İsa İslam'a varıyorlar, Allah İsa İslam'a varınca diyor, diye bizim diyor Muhammed Mustafa'ya demiş. Hazretim Muhammed Mustafa'ya varıyorlar. Diyelim Allah karşı bizim diyor ki dua edeyim size diyor. Geçen dediğim şey geldi. Cehennem kükrelin haydun üstüne. Cehennem, zebanıların elinden boşanıyor, hep zincirlerinden tutuyorlar. Bir akmada 40.000 kafiri cehenneme atan ercihas dağın gibi dağlar, elinde buğday gibi olan Melaiketun, gilafun, şidabun, la yasun Allah'a nâ emarûn ve yafalûne mâ yü'merûn buyuran Allah, onlar iri ergen ve ödeli çok kuvvetli Zencirlerden tutmuşlar ama cehennemi zapt edemiyorlar bakmış ki cehennem Yahudiler gelmiş Naskalanılar gelmiş Meclisler gelmiş Komünistler gelmiş Masumlar gelmiş Bey namazlar gelmiş Oruç yiyenler gelmiş Zeket vermeyenler gelmiş Anasını babasını ağlananlar gelmiş Evsiz çocuklarımız, kızlananlar gelmiş, cehennem bayanamıyor, milletin üstüne hücum edince İbrahim Aleyhisselam, birerde tutmuş Arş-ı Azam'ım, oğlum İsmail ve istemem sen istin, yarabbim kendi nefsimi isterim, aman beni cehenneme kirletme deyi ağlamaya başlayınca, her iki peygamber, böyle nefsi nefsi deyince, yalnız, dediğine tasurluğa, Hazret-i Muhammed Mustafa secdeye kapanıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi! Ümmetimi korkutmam diyordum. Niye korkutuyorsun ya dedi. Cehennem kübreyün halkı üstüne ataslar saçılır, ası kastına Muhammed yalvarır bir kez dostuna diye benim ümmetlerimin halini olur, ası ümmetlerimin işim uç olur Siz durun ümmetim siz durun ben Allah'ıma varıyım olur yer gergahına yüzler sürüyüm Kabul olmazsa kendim yanıyım. Neye benim ümmetlerimin haliniz olur. Asır ümmetlerimin işi güç olur. Allah böyle Muhammed'den bizi ayırma ya Rabbi. Gönül rühleyi saadeti çıkacak. Dökmeyi nasip et Ravuzasına varıp Ziyarat öpmeyi nasip et Beytunları tavaf etmek Nasip et ya Rabbi Buyurun aşkına bir dakika <gülüyor> kelimesiyle besiyle cümle bize husnu hatimeler tefii getti <gülüyor> şey, ya Rabbi. ki ya kardeşim ben ne oluyor? Kafirler bile diyor ki kafirler Sema ham selka illa rahmetel lil alamin. ''Ya Muhammed! Bizi cehenneme çırnatmadın. Ah, ya Muhammed! Cehennemin yularından dur! Ya cehennem! Dur!'' diye Ce, derhal cehennem duruyor. Anlatmıyorsunuz kardeşim. Ağırı bırakalım şimdi. Hocam her zaman ağlayamıyor ki sakın. Bir alır nasip oldu. Hadi siz o bir müddet ağlaşalım. Ne var? Yani daha ağlanacaklarınız şimdi. Gel da o uy diyeceğim. Allah da sen de oyalın. Allahumma salli Muhammedin ve Allah dursun. O O Muhammed ben ne diyeyim nasıl dayansın ümmeti ya Rabbul Aleminin tek sevgilisidir. Bütün vasıflarında tek bir işsizdir. Cemal'da olsun onun yüzü gibi bir yüz daha güzel devirdir. Kemal'da olsun Kemal'ın onun gibi Büyük yoludur. İlim olsun. Onun ilmi gibi İlim yoludur. İrfan'da olsun. Şefkat'ta olsun. Merhamat'ta olsun. Beşeriyede Nasip olan Her halde Yaradılmışların Çekildeği Muhammed'dir. Hepimizin çekirdek Muhammed'tir. Biz ondan bir sayısı çekirdeğini atıyor, böyle ikinci sene böyle üçüncü geliyor ya. Muhammed'in Muhammed çekirdek'tir. Biz ondan dolduk hep. O bizim o bizim ruhta dolamız olur. Ruh çıktın mı? Çocuk askerden gelince. İlki babasını kucaklar ya. İmanlı adam öldün mü? bu da Budakharo'ya götürür melekler. Senin ruhun kucaklaşacak inşallah. Günahlarımıza tövbe edelim bir daha. Salvat okuduğumuz için bu teyisi o veriyor. Ağlamayı götürdüm. Yaratılmışların çekirdeği olur. Tüm millet ondan geldi. Bütün millet ondan geldi. Ona Arap değilimiş, Türkmüş diyenler var, küfre var öyle derse. Neslinin ümumu, Araptan, Araptan, Araptan, Araptan geldi. Ve Kur'an-ı Kerim onun için Arapça Yavruların, sizi aldatanlar var yavrularım. Yavrularım, sizi aldatanlar var, yavrularım! Yavrularım, sizi aldatanlar var, yavrularım! Anmayın Muhammed'e bağlanın, o zaman kurtulursunuz. Başka çarelerimiz yok. Saati geliyorum size. Ayağıma ilk bakın, kürsüden sürmek istediler. Sizin hatıranız için geldim. Bu senalık benim bağızım. Yadi ger kalsın. Başka bağız verecek değilim size. Haydi verirsen. Allah nasıl ederse veririm. Allah o düşmanları tüketirse veririm. İyi olan Allahımız. İşte ağızlarımızı görüyorum ya Rabbi. Bizi affet ketsin ya Rabbi. İlk olarak onun nurunu Allah kendi nurundan halketti. Peygamberimiz var ya, öyle dinle de annesi Yemine, babası Abdullah. Hayır, hayır! En evvel onun ruhunu Allah kendi nurundan halketti. Allah'ın nurudur Muhammed. Hocam hiç duymadığımız şeylere temas ettin. Ne ettin sen be oğlum Son bağızım bilmiyor musun? <gülüyor> ne kadar ilahi, azilet ve mutsi meziyet varsa onda toplanmış. Muhammed Mustafa'da toplanmış. 50 senedir bize Muhammed'i durmaya çalışmışlar, demişler ki... ...babamız maymun demişler, bizim babamız... hazmat Adem gibi bir peygam der... ...ruhta babamız Muhammed Mustafa... ...kim bunu inkar eder, imkan var mı? Yavrulara Muhammed'i unutturmuşlar... <Gülüyor> ...ve bu meziliyet varsa onda toplanmış, o yüce sevgilisini insanlık alemine, yekana, mürşid göndermiş gel Habibim onları irşad et, Allah'ımızı gördükten sonra yek dönüp davet et kullarımı ta gelir buralar bidarımı bizim için dişi kırıldı, bizim için ayaklarımdan yaralandı bizim için aç kaldı dağlar onu ben ümmetin arzu eyledi almadı anlardan ol alık gibi mi yani o mübarek peygamber darmına aclıktan yedi tane taş bağlamış kafirler dok zannetsin diye kızı fatıma çocuklarına 3 gün üst üstüne oruç tuttu ve yud-i'munet ta'ame ala hübbihi miskinen de yetime deyesi ile miskine yetime esine verdi. 3 gün ayda durdu yavrularım Muhammed'imizin kızı diyor. Fatım atan zöhra o. Zöhra gibi göç elinde onu uçur. O bile aç kalmış üç günde, var başlardan bir baş getir, sarayım diyor ben üstüne. Hiç kimse halim bilmesin, sallanmasın, gel Fatıma! Ya Fatıma, aç mısın diyor Peygamberimiz? Karnını açtı, bir baş düştü bu kuşağını çizdi, yeni döne baş düştü. Sen dünya kadar zengin olduğunda daha zeketini vermeden sakınıyor. Yazıklar olsun sana, dağlar zehep oldu ben, dağlar altın oldu. Dağlar, ben böyle ezberden konuşmuyom. Bunun Medine-i de 17 gün konuştum. Ümmet-i Muhammed'in içinde Elhamdülillah bu ödeyebildim de. Dağlar zehap olup ben, iki şunu diye: Ay bir ashabiyle bir kavga ediyor. Tağınız barlardı, taşlar boyuk görme, görmüş değil demi? Diğerleri görmüş de taş var mı? Tağının biridesini kabarttır içinde ekmek yok Dağlar. Zehep olu ben. Zehep Arapça olan bilir. Türkçe olanlar bilmez altına diller. Dağlar altın olu ben. Ümmetin arzı eyledi. Almadı allardan ol. Aliklu kime mi? Ey dağlar! Altın olsanız da istemiyorum. Ben yarim bahçarda... Ümmetimin eli arkasına bağlanıp ayağı çatıldığı zaman cehenneme sürünürkene şefaat edeceğim. İstemeyim yok ben altını. O peygamber bu hadisi nerede buyurduysa onun etrafı altın orayla ortak olun da altın madeni lazım diyor. Ortak oldular da şimdi Amerika mütemadiyen peygamberin o, o sözünden altın madeni çıktı bir taraftan petrol bir taraftan altın fışkırdı bizim gavurlar bilmiyor Peygamberimizi ta Amerika'nın Hristisinin sözünün doğru olduğunu biliyor bizim burada yetiştirdiğimiz bazı gavurlar var Kur'an eskimiş getmiş o saralı ahmet diyor din tutmuş Ahmet o diyor bizde okuyanlar öyle diyorlar ama hep Muhammed'e günecek bu millet Allah! hep bu millet Kur'an'a günecek Allah! hep bu millet İslam'a günecek ve bütçük kalmayacak Allah! inşallah Allah yetişti Dille, açıl bir aşkına! <gülüyor> Saatıma hele bir bakayım da size genişlemeyim diyorum Habire genişlik geliyor, çok yaklaşmış Bak enzende uluyor O! O Muhammed Mustafa! O! Allahu Teala azletlerinden azamak ve kibriyasından aldığı büyüklükle bu kadar büyük ki bir cümle büyükler birbirinin omuzuna bassa bu, bu cihannar arşı anzama kadar yükselseler Mevlana diyor ki vallahi Muhammed'in topluğuna yetişemezler bütün büyükler Bizim beyimiz de filan değil. Burada bizim hacapun lah var kardeşim. Onun tayini var ki aradıdan memet. Buradan iki deme değişlerim gitmiş de. Birisi diyor anlayarak vaft selamdan girdi peygamberimizin huzurunda gözlerinden tolu gibi yaş dökülüyordu. O birisi efendi sen niye gitmiyorsun? layıklığa aykırı bizim Türkiye'de öve bir ürümüz var yarın kere ben onu ziyaret ettim Muhammed'e tenezzül etmem diyor <gülüyor> ya, neymiş, ne mizah olayalım biz neymiş, ne mizah olayalım ne diyeyim bütün büyükler omuzun omuzuna bassalar arşı azama kadar yükselseler vallahi Muhammed'in kopruna varamazlar Diyor kitap. ne diyeyim daha, her yücelik onda, her yücelik onda peygamberde, her ululuk onda hürmet edilen her insanın şan ve ondan geliyor. O vekil etmiş de, hutbu cihan etmiş de, etrafına evlatları gürütmiş de ona hürmet ediyorlar. O da, ondaki hütbu cihanlık da Resulullah'tan yekil olarak geliyor da onun için. Her büyük bir peygamberde. Onun, onun gelin mi anlayın? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem baktığı güllerde irpan çiçekleri açar. Gel ya Muhammed! bak bizlere bir ne olsun ha bizim kalbimizde de irfan çiçekleri atsın hocam sen öyle zannediyoruz ki Muhammed'in baktıklarından biri de sensin zannediyor. bu irfan çiçekleri nereden fışkırıyor ben oradan bilmiyorum Bizim en günahkarımız benim. Buraya kadar çıktım da. Ya Rabbi ben bu Müslümanlara nasıl irşad edeyim. Ha bir, bir sene olsun bana bir haçlık versinler. Yedi senedir vağız veririm. Bana hiç hedaya vermediler. Ha irşad olsunlar da o hediyelerini alayım yeter bana derim ben başka hedayete istemiyorum bir Allah'ın rızasını isteyiyorum. Allah hepimizden razı olsun inşallah Amin. onun lutfuyla baktığı gömüllerde irfan çiçekleri açıp, onun nuruna pervane olanlar ruhlarıyla aşam çallar anlayabildiniz mi? onun nuruyla kervane olan onun nuruna kervane kesilip de devamlı salimat-ı şerifini okuyup peygambere aşık olanlar olanlar ruhlarıyla arşa uçanlar baizid Destani on iki gün arşı ı bir misafir kaldım diyor Hem yani bunları dedim de ileriye var diyor peygamberin kalemi varmış, kağıdı varmış da ee, şu hocalara mektup yazıyormuş da nelerdi tatlı geliyorlar her kardeşim geçsinler Allah onları da ıslah etsin inşallah ve hepsi duacıyım Allah yarabbi yeryüzünde Allah ve peygambere inanıp da bana ne kadar hakaret eden olduysa halal olsun bin koruyular onlar işte etsin işte etmesin ben Allah'a inanıyordum Neren peygambere inanıyor benim sözlerimin bazı noktalarını bana gönderiyor şu doğru mu geliyor bu doğru mu diye ona halal olsun daha kaldı mı ben de hiç alacağınızı hem haklısını halal ediyorum hem konuşuyorum hem ediyorum onun elinden tuttuğu bahtiyarlar bahtiyarlar insanlık içinden seçilerek gömüllere ışık tutuyorlar yani gümüllerin içine teveccüh buyuruyorlar. Onu anlayan tasavvuf erbabı var burada. Allah! Allah cümlemize o beynunun kalbiyle ettiği teveccühün lezzetini versin! Allah! <Gülüyor> zavallı çocuklar ki, Asırlardan beridir. Şu asırlardan o dört asırlardan beridir, o büyük sevgilinin, o en sevgili Resulullah'ın şanında niçe evlilmiş evlilmişler tarafından yüz binlerce eserde senalar edilmiş. Yüz binlerce eser yazılmış <gülüyor> peygamberimizi evlilmişler, anladım efendim. Kemalat-ı Ahmediye'den Peygamber Muhammed Mustafa'dan sen Kemalat-ı Ahmediye'yi neyle anlaman belki söz edilmiş vasf edilmiş, basıp yazılmış fakat binde bir, biri haber verilememiş ancak Mekke şair yüz binlerce kitap yazılmış Tevhütler yazmış, peygamberimizden, güneşten bir zevze kadarını yazabilmişlerdi. <gülüyor> Peygamberimize ancak ahirette güleceğiz biz. Orada görünce nasıl büyük, nazlı peygamber olduğunu ancak rizanın sağına oturup da vermem ümmetimi yarattı, kendime göndermem dediği zaman anlayacağız. Ya muhabbet biz sana bulamadın, takdir edemedin, ne diyeyim namaz kılıyordunuz, oruç tutuyordunuz, günah kalrınız var mı? İşte ben de şefaat ediyorum, günahlarınız affolundu, buyurun cennet-i alaya. Vay kurban olayım Muhammed sana, diyeceksin Allah'a. Şimdi iş işte geçmiş olmasın, Allah e dilerim Allah'a Peygamber'e dilerim inşallah. Ancak güneşten zerre misali bir şey söylenebilmiş, denizlerden, denizlerden teketik damla kadra vasıta ancak yazılabilmiş. Allahımız siz bilemiyorsunuz diyor bize. Yani de Kur'an ile burada bunu imkântim trajbûna Allah Niye ya Peygamberineden Muhammedur Resulullah. Ma kana Muhammedu iba ahadin bir rijalikum. Niye ya Muhammed diyayi, hante biyayi. Min kana ayet siz peygamberimizin vaslında var. Ve nasıl çıkırsınız size? onu va'd ettiği yok. E diyor. E diyor. İyi bir devlet bütün cahavusta.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 bu kadar görülmeyecek kadar ancak bir vasıf yazabilirsiniz. Başka vasıf veremezsiniz. Onu çünkü Allah vasıf eder. Yeter bu kardeşim, anladık peygamberimizi. Gelin, kutsu şerif birinci defa elimizden alındı. Şimdi ikinci defa kim <gülüyor> alınıyor? Buna, Bayezid camisi, Sami neredesin? İşte o zaman kendi vakti geldi ona Kur'an'ın olduğu gibi. Baizm camisinin İmam Hatibi İmam Hatibi Kim o? Abdurrahman Hürses'in Kur'an'ını kısalttım, kısalttım azıcık bir yerini aldım Kutsu şerif alınınca bu Kur'an-ı Kerim'i bir de okuyor Ankara'da Nebedeki camide tayyara ile getirdiler. O birinci aldıklarında bu Kur'an'ı okuttular. Abdurrahman Gürses'e şimdi cemaatime ilk kim onu dinledim. Namazımızı kılacağız. Ondan sonra lihyay saadeti ziyaret edeceğiz. Abdurrahman Gürses. <Gülüyor> Kaç türlü geldim ama Allah'ın bildiği şu ben ne bildiremem Ne yapayım <gülüyor> Hazreti Muhammed'imizi Allah'ımız davet ettiği zaman miraca göz açıp yunmaya Mekke'den mescid Aksa kutsu şerif bizim, Hacer-i Hacer Muallaktaş'ı bizim, içindeki Müslüman var bizim, Allah yakın günde kurtar ya Rabbi. Mescid-i Aksa'yı kutsüle. kutsal şerifte şurada 500 lik namaz kırılmadan orada bir teçhlik yaptılardan daha efval buyuruyor peygamberimiz. Onu şimdi Yahudiler tüm başkent yaptılar. Elimizden tüm aldılar. Filistin'i alıyorlar. ...planı Türkiye'ye çevirmişler. Onun için diyorlar ki... ...İsrail'den vazgeçmezsen... ...bütün İslam devleti... ...Türkiye'den ayırlıyor diyorlar. Burayı çırlayalım diyorlar. Komünistle birleşelim. Buralar bütün Yahudinin olsun. Ailelerimizin göçüne çıkanlar... ...komünist olsun diyorlar. Anladınız mı? O Kur'an okunuyor şimdi... Arapça olduğu için der ki anlamanız değil size anlatmaya çalışıyorum.